Haydi akşamlar değerli okurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enes radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor. Mümin bir insan sonu cennet oluncaya kadar Hayırlı hiçbir işe doymaz. Ebu Ümame radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Âlimin, abid, çok ibadet eden kişiyle farkı, benim sizin en sıradan birinize olan farkım gibidir buyurdu ve sözünü şöyle devam etti. Allah Teala ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karınca ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, İnsanlara hayır ve iyilik öğretenler için rahmet diler, istiğfar ve dua eder. Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim buyurdu ki Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir. İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi sırf dünya malı elde etmek için öğrenen Kıyamet günü cennetin kokusunu bile duymaz. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu şöyle dediği rivayet olunmuştur. resul Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Allah'a hamd ve şükür. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam seni fıtrat dini olan İslam'a yönelten Allah'a hamdolsun eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamdetti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd adını verin buyurur. Resulullah'a salavat getirmek. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim buyurdu ki, bana bir defa salavat getirene Allah on defa rahmet eder. Ebu Hureri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu, yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cimri, yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir buyurdu. Ebu Humeyd Es-Saidi'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Asap, ey Allah'ın Resulü sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin. Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan okudukça devam ediyor. Allah'ı anmak, zikretmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Subhanallah ve Vela ilahhe vallahu ekber. Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür. Demem. Bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Yine Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde yüz defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir mealinde La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için on köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona yüz iyilik yazılır. Ondan yüz kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Merki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde yüz defa subhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse on defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından dört kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır. Sevban radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra üç defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümmentes selamu ve minke selam tebarekte yazel celali vel ikram derdi. Hadesi rivayet edenlerden biri olan Evzaiye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin, estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verdi. Abdullah i̇bn Zübeyr Zübeyir anh'ten rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra, Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbnü Zübeyir diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Hureyri radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah efendimiz bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu, vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'den şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Hz. Ali radiyallahu rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ayşe radiyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ruku ve secdesinde Subbuhun, Kuddûsün, Rabbül Melaiketi ve Ruh Allah çok yüce ve mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi. İbni Abbas radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükûda Rabbi azîm diyerek ''Allah'ı yüceltin, secdede ise dua etmeye çalışın, çünkü oradaki duanız kabule şayandır.'' buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.'' Ebu Hureyre anlatıyor. Rasulullah Efendimiz secdede şöyle dua ederdi: Allahum mafirli zembi, küllehu dikkahu ve cüllehu ve evveluhu ve ahirahu ve alaniyetuhu ve sirrahu. Allah'ım günahlarımın hepsini, küçüğünü büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanlarını bağışla. Okudukça. Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan okudukça sona erdi. Okuyan Serpil Özcan, Profesör Doktor Mehmet Emin Özapçarın Ufka yolculuk Kültür Yarışması için hazırladığı Riyazül Salihinden Bin Bir Hadis Seçkisi isimli eserini dinlediniz. Yarın akşam kaldığımız yerden devam etmek üzere hayırlı akşamlar.